Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 112 gün kaldı. Kenya geniş ölçekli sıtma tehlikesiyle karşı karşıya. İngiltere Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın bir araştırmasına göre Kenya'nın merkez dağlık bölgesinde yaşayan 4 milyon insan iklim değişikliği nedeniyle sıtma tehdidi altında. Normal koşullar altında Kenya zaten sıltma hastalığının yaşandığı bir ülke. Bu nedenle deniz seviyesine yakın yaşayanların bağışıklıkları var. Ancak artık küresel ısınma nedeniyle hastalığı taşıyan sivrisinekler daha yüksek rakımlarda da yaşayabiliyorlar. Böylece dağdaki köylerde yaşayıp hastalığa karşı bağışıklık geliştirmemiş insanlar da sıltmaya yakalanmaya başladılar. Bölgede ortalama sıcaklıklar 1989'da 17 dereceyken, 2009'da yani yalnızca 20 yıl sonra 19 dereceye yani 2 santigrat derece yükselmiş durumda. Sıtma hastalığı taşıyan sinekler ise 18 derecenin üstünde hayatta kalabiliyorlar. Dolayısıyla artık buralara kadar ulaşıyorlar. Kenya'da bu ani değişim yakın gelecekte yaşayabileceklerimizin sadece küçük bir örneği. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Margaret Chan da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada iklim değişikliğiyle sağlık sorunları arasında çok büyük bir bağ olduğunu söyledi. Chan, Kopenhag'ın büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyerek başladı sözlerine. Açıklamasına göre sağlıkla küresel ısınma arasındaki ilişki son derece açık. Dünyanın kimi yerlerinde insanlar susuzluk yaşarken, kimi yerlerinde aşırı yağışlarla boğuşuyorlar. Seller yalnızca boğulma tehlikesine yol açmıyor. Atıklarla temas eden sel suları, Ölümcül ishalden koleraya kadar birçok tehlike yaratıyor, içme sularını bu şekilde kontamine ediyor. Susuzlukla baş etmeye çalışan yerler ise genellikle tarımla geçinen yerler. Ve yetiştirdikleri ürünler susuzluk nedeniyle artık yetişemiyor. Chan, 20-30 yıl içinde Afrika'da tarımın %50 oranında azalacağını söyledi. Bilim adamları da sıcaklıkların yavaş yavaş artacağını, ancak fırtına ve sel gibi uç doğa olaylarının Daha sık yaşanacağını söylüyorlar. Bu durumun sebep olacağı açlık ve yetersiz beslenme ile nasıl başa çıkılacak? Yine Kenya'dan ilginç bir haberle devam edelim. Çöller nedeniyle birçok köye ulaşmanın zor olduğu Kenya'da Nomadic Communities Trust yani Göçer Toplumlar Vakfı adlı sivil toplum kuruluşu yıllardır köylere develerle ilaç götürüyor. Ancak buzdolabında saklanması gereken ilaçlar için çözüm bulunamıyor, bunlar halka ulaştırılamıyordu. Yakın zamanda ise güneş panelleri sorunu çözecek gibi görünüyor. Devenin üstüne yerleştirilen buzdolapları uzun çölleri aşarken üstlerine yerleştiren güneş panelleri ile enerji ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Böylece de ilaçlar bozulmuyor. Yetkililer bunun yalnızca 2000 dolara mal olacağını açıkladılar. Yani yenilenebilir enerji Kenya'nın uzak köylerindeki 300 bin kişinin umudu olacak. Bir başka haberde Çin'den. Yeni bir gıda skandalı ortada. 2008'de 8 çocuğun sütte katılan kimyasal madde melamininden ölmesi üstünle yalnızca bir yıl geçti. Bundan tam bir yıl sonra yine Şangay'daki başka bir şirketin ürettiği sütlerde aşırı yüksek seviyede melamin bulunması nedeniyle fabrikanın kapatıldığı açıklandı. Melamin koyma sebepleri protein oranını daha fazla gibi göstermek. Çin'de bu çok yaygın. Geçtiğimiz yıl yüz binlerce insan melaminli süt ürünlerinden zehirlendi. Sebep ise gıda endüstrisine yönelik güçlü yaptırımların olmaması ve kontrollerin zamanında yapılamaması. Gıda güvenliği ne yazık ki yalnızca GEDO'lu ürünlerle ilgili değil doğal olduğunu düşündüğümüz ürünlerde de ilgili pek çok sorun var. Çözüm ise gıda güvenliğine dair yasaların ve denetimlerin sıklaştırılmasından geçiyor. Belki en güvenlisi organik sertifikalı ekolojik ürünler satın almak. Evet iyi bir haber Litvanya'dan 26 yıldır çalışan nükleer santral kapatıldı. Santral Litvanya'nın elektrik ihtiyacının %70'ini karşılıyordu. Yapısı ise 1980 Altıda dünyanın en korkunç nükleer kazasına sahne olan Çernobil ile aynıydı. Litvanya 2004'te AB'ye üye olabilmek için bu santrali 2010'da kapatacağına söz vermişti. İki reaktörün birini ise 2004 yılında kapatmıştı. Litvanya elektrik ihtiyacını karşılamak için yine eski teknolojilerden medet ummaya maalesef devam ediyor. Şu anda enerji açığını doğal gaz ve termik santrallerden karşılamaya çalışıyor. Ancak Avrupa Birliği desteğiyle yakın zamanda yenilenebilir enerjilere döneceğini de açıkladı. Maalesef şu anda enerji konusunda tamamen Rusya'ya bağlı durumda. Türkiye'de nükleer santral inadı sonlanmazsa bizim de dış ülkelere bağımlı olmamız kaçınılmaz. Dışa bağımlılığa hayır demek için www.ilovenuclear.org adresini ziyaret edin. Siz de nükleere hayır deyin. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 112 gün. Sağlıcakla kalın.